إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اجتمل اجتمل اساس كتابumuzun hicret bölümünde kaldık kaldığımız yerde devam edelim diyor ki وفرض عليه الصلاه خمس وصلى في مكه ثلاثه سنين diyor Mekke'de iken Aleyhisselam ona 5 vakit namaz farz kılındı ve 3 yıl boyunca Mekke'de namaz kıldı. Ve بعدها ondan sonra emr edildi Hicret'e ila Medine. Medine'ye sonra hicret etmekle emr oldu. Emri oldu diyor. Ve hicretu bir intikal'den beld-i shirki Ve bu hicretin sebebi ise Mekke'de şirk bataklığı vardı. Gerektiği gibi İslam'a tebirleri etmediğinden dolayı Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle tarafından Medine'ye doğru hicret etmeye emredildi. Ve burada Muellif Rahimullah daha önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in 4 rekatlık farzları Medine'ye hicret edinceye kadar ikişer rekat olarak kılardı. Burada Bu iki rekat seferde öylece kaldı. Fakat ikamet halinde kırılan namaza farz zekatlar ilave edildi. Burada İbn-i Vethemir Rahimullah bunu şerh ederken diyor ki Yüce Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret etmesini emretti. Niçin? Çünkü diyor ki Mekkeliler Davetini ayakta tutmasını engelliyorlardı. Biliyorsunuz Mekke'de, M Mekke'de ve Aleyhisselatü Vesselam'ı çıkaran oradan kovan amcaları, dayıları, akrabalarıydı. Akrabalarıydı. Demek ki bu hadiseden alınacak olan ders nedir? İslam'da milliyetçilik ve ırkçılık kesinlikle yoktur. İslam'da milliyetçilik olmuş olsaydı öz amcaları, öz dayıları niçin çıkarsınlar? Öyle değil mi? Öz dağıları Mekke'den çıkarıyor. Akrabası olmayan şahslar onun davetini taşıyor. Çünkü burada diyor ki Ebnu Taymiyye Rahimullah Mekkeliler daveti ayakta tutmasını engelliyor engelliyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber o gönderişinin 13. yılı Rebu'l-Evvel ayında vahyin ilk yeri Allah'ın ve Resulü'nün en çok sevdiği belde olan Mekke'de Medeni'ye mühacir olarak gelmiş oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl Mekke'de Rabbinin Risaletini tebliğ edip insanları basiret özere onun yoluna davet etmesine rağmen Kureyş'in çoğunun ve ileri gelenlerin davetini reddetmesi. ondan yüz çevirmesi ona ve ona iman edenler pek ağır eziyet ve işkenceler yapılmasına dair hiçbir karşılık bulamadığı için Rabbinin izniyle Mekke'den muhacir olarak ayrıldı. Ve burada Mekke'lilerin iman edenlere yaptıkları en sonunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın öldürülmesi için bir suikast planı hazırlayıp uygulama noktasına kadar gelmişti daha önce dersimizde söylemiştik Darun Nedvede Abu Cehil, Abu Lahb, Abu ibn Sulul, Abdullah ibn Sulul ve öne gelen ileri gelen müşrikler Darun Nedvede Aleyhisselam'a plan hazırladılar ve onu zikretmiştik bir bir bir ülke önceki dersimizde ya çarma asacaklardı dayahtta da onu Uzaklaştırırlardı ve yohutta öldürülmesine emrediyorlardı ve alınan olan karar öldürülecektir. Plan korulmuştur. Öldüreceklerdi. Ama tarih boyunca müşriklerin inkarcılar orttıkları tek bir şey vardır. O da Allahu Azze ve Celle onları her zaman görüyor ve her zaman işitiyordu. İşitiyordur. Çünkü onlar birbirlerine söz vermişler. Lat ve özde üzerine bugün Abu Cehil'in alacak olduğu karar evde hanımımıza biz de söylemeyeceğiz diye Lat ve, özde ve üzerine yemin etmişlerdi. Ama Allah azze ve Celle anında Aleyhisselatü Vesselam'ı tebliğ etti. Hangi surede, hangi ayette? Ee, Enfal suresinin 31. ayette. وَاِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ diye ayet nazil oldu o zamanda. Ve burada şöyle ki onların ileri gelenleri Darun Nedve'de toplanmış ve ashabını Medine'ye hicret ettikleri görmeleri üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ne yapacakları konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlardı. <gülüyor> Çünkü onun da mutlaka oraya gideceğini ve artık kendi çocukların ve hanımlarını korudukları şekilde onu da koruyacaklarına dair beyat edip söz veren Ensar'ın mutlaka ona yardım ve destek vereceğini kesinlikle inanmışlardır. Allah'ın düşmanı Abu Cehil dedi ki, uygun olan şu iki Her kabileden güçlü, kuvvetli bir genç bulalım ve onların her birine keskin bir kılıç verelim. Sonra da bunlar Muhammed'e bir elden hücum ederek onu öldürsünler. Böylelikle biz ondan kurtulmuş oluruz. Bu suretle onun öldürülmesinin sorumluluğu bütün kabileler arasında paylaşılmış olur. Dolayısıyla burada Abdülmenaf oğulları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aşireti kendi kavimlerini teşkil eden bütün kabilelere karşı savaşmayacaklardır. Savaş, savaşamayacaklardır. Bu durumda diyet almaya razı olacaklardır. Biz de onlara diyet veririz. Yüce Allah müşriklerin ne yapmak istediklerini peygamberine bildirdi ve Ona hicret etmek için izin verdi. Ebu Bekir radıyallahu radiyallahu anh'ından daha önce Medine'ye hicret etmek üzere hazırlamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise kendisine acele, et, kendisine acele etme. Çünkü Yüce Allah'ın hicret için bana izin vereceğini umarım ya Ebu diye söylemiştir. Demiştir. Bunun üzerine... Ebu Bekir radıyallahu anhümden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte hicret etmek için hicretini ne yapmıştı? Ertelemişti. Ayşe validemiz radıyallahu anhümden dedi ki bizler günün ortasında öyle sıcaklığına rağmen Ebu Bekir'in evinde bulunuyorken bir, baş, bir baktık ki Allah'ın Resulü yüzünü örtmüş olduğu halde kapının ağzında duruyor. Dur veriyor. Ebubekir radıyallahu anh babam, anam sana feda olsun. Allah yemin ederim bu saatte ancak önemli bir iş için gelmiş olmalıdır dedi. Aleyhissalatu vesselam girdi ve Ebubekir'e yanında buranları dışarı çıkart buyurdu. O da anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Bunlar senin ehlindir dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Yüce Allah bana Mekke'den çıkma iznini verdi. Ey Ebu Bekir, ben de seninle beraber olacak mıyım ya Resulullah? İşte Ebu radiyallahu anh burada ilk sözü neydi? Ben de var mıyım ya Resulullah diye sözü ilk sözü buydu. Ebu Bekir radiyallahu anh. Ben de seninle beraber gelecek miyim ey Allah'ın Resulü diye sorunca, Aleyhisselatü Vesselam evet dedi. Ey Allah'ın Resulü o halde benim şu iki devemden birisini al dedi. Aleyhisselatü Vesselam parasıyla diye buyurdu. Ve sonra Aleyhisselatü Vesselam ile Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhü birlikte çıktılar. Baba kutlayalım. Sevr Dağı'ndaki mağarada üç gün kaldılar. Ebubekir'in oğlu Abdullah da onların yanında kalıyordu. Abdullah zeki ve uyanık bir gençti. Gecenin son saatlerinde Mekke'ye gider ve Kureyşler arasında sabahlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tamam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraberindeki arkadaşlarıyla, arkadaşıyla ilgili duyduğu haberleri iyice beller ve sonra da kararlığın bastırdığı bir vakitte duyduklarını gider. Onlara ne yapardı? iletirdi Kureyşler <gülüyor> Kureyşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i her tarafta aramaya koydular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve e yetişmek için Kureyşler Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı her tarafta aramaya koydular. Aleyhissalatu vesselam'a e yetişmek için her yola başvurdular. Sonunda her ikisini ya da onlardan birini getirecek olana yüz deve ödül koydular. Ancak Allah onlarla beraber de inayetiyle onları koruyor ve onları himaye ediyor. Nihayet Kureyşler mağaranın kapısına kadar gelip dayandıkları halde onları görmeler. Onları görmediler. Ebu radıyallahu an dedi ki, bizler mağarada bulunuyorken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme onlardan birisi ayak uçlarına bakacak olursa şüphesiz bizi görecektir dedi. O da şöyle buyurdu. Özülme, ya Ebebekir. Muhakkak Allah bizimle beraberdir. İnna Allah'a me'anem. Üçüncüsü Allah olan iki kişi hakkında ne düşünürsün ey Ebebekir dedi. Nihayet onların takiplerinin arkası bir parça kesilince üç gün sonra Sahil yolunu takip ederek Medine'ye doğru gitmek üzere mağaradan çıktılar. Biliyorsun, biliyorsunuz üzgün gün Sevr mağarasında ve 10 gün yolda kalmak üzere Hicret Hicrette kalmış olduğu süre 13 gündü. Medine'de bulunan muhacir ve ensar Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın kendilerine gelmek üzere yola koyulduğunu haber alınca her gün sabahleyin Medine'de Medine dışındaki karşı karşı karataşlık olan Harra denilen yere çıkıyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşının gelişini bekliyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye geldiği gün güneşin yükseldiği ve sıcağın ortağı, ortağı bir sırada Medine'ler evlerine dönmüştü. O sırada yahu, Yahudilerden bir adam, Medine'nin burçlarından birine ihtiyacı sebebiyle çıkmış bir yerlere bakıyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve arkadaşının serabın arkasından kendilerini süreklediğini ve gelmekte olduklarını görünce senin çıkabildi, sesinin çıkabildiği kadar seslenmekten kendini alıkoyamadı. Ey Arap, işte sizin nasibiniz sizin beklediğiniz gücünüz şan ve şerifiniz geliyor diye yüksek sesle bağırmaya başladı. Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi karşılamak üzere harekete geçtiler. Allah'ın Resulü'nü tazim etmek ve ona ona saygılarını ifade etmek ve onun uğruda, uğrunda, uğruna cihad etmek ve savunmaya hazır oldukları bildirmek üzere silahlarını aldılar. El-Harran'ın dış tarafına onu karşıladılar. Aleyhisselatü vesselam Onlarla birlikte sağ tarafa doğru yol aldı ve Kuba'da Amr bin Af oğulları nezdinde konakladı. Orada birkaç gece kaldı ve Kuba mescidini inşa etti. Beraberindekiler daha sonra Medine gitmek üzere yola koyuldu. Diğerleri ise diğerleri ise yollarda onu karşılıyorlardı. Ve Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki, biz Medine'ye vardığımızda insanlar yola çıktılar. Gençler ve hizmetçiler de evlerin damlarında hep birlikte Allah-u Ekber Resulullah geldi, Allah-u Ekber Muhammed geldi diye bağırıyorlardı. Ve burada Muallif Rahimullah diyor ki, وَالْهِجْرَةُ فَرِيدُتُ عَلَى هَذِهِ الْاُمَّةِ min beledi şirki ila beledil islam ve heya bâkiyetun ila entekû musla'a Saat kopana kadar hicret her mü'min ve mü'mine şirk beldesinden Müslüman beldesine hicret etmeyi her kişiye vaciptir ve farzdır diyor müellif rahimahullah İbn-i Etheim'in rahimahullah diyor ki burada Hicret sözlükte terk etmek demek olan hecr, he, Hecr'den alınmıştır. Şer'i bir terim olarak hicret Müellif Rahimullah'ın dediği gibi şirk diyarından İslam beldesine intikal etmektir. Şirk diyarı küfrün esasları uyguladığı uygulandığı ama İslam'ın ezan cemaatle namaza gelen ve kapsamlı şekilde bayramların ve cuma namazların kılınması gibi İslam kaidelerinin uygulandığı yerler demektir. Genel ve kapsamlı bir şekilde dememizin sebebi bu kaidelerin Müslüman azınlıkların bulunduğu kafir ülkelerde çerçevede uygulanması ve kapsam dışında kalması içindir. Niçin? Çünkü bu gibi yerler Müslüman azınlıkları tarafından İslam kaidelerinin uygulamasıyla İslam diyarı olmazlar. İslam ülkesi İslam kaidelerin genel ve kapsamlı bir şekilde uygulanabildiği yerler demektir. Ve burada işte dinini açıkça uygulama imkanını bulamayan bir mümin küfür diyarından hicret etmesi ona nedir? Farzdır. Eğer hiç hiç hicret etmek sizin dinini yaşama imkanını bulamıyor ise hicret etmeden İslamı tamam olmaz.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 قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة تهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا, لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفور diyor ki burada <gülüyor> bunun delili ise hicretin delili şöyle buyur, buyurmaktadır nefislerine zulmedenler olarak canlarını alacağı kimselere melekler ne işteydiniz derler onlar bir yeryüzünde bir yeryüzünde vacip o biz yeryüzünde aciz olan kimselerdik derler Allah'ın arzı geniş değil miydi derler melekler Siz de orada hicret edeydiniz. İşte onların durakları cehennemdir diyor. Allah o ne kötü bir dönüş yeridir. O bir selmihad. Ancak çare bulamayan bir takım insanları burada Allah'u azze ve Celle, istisna buyurarak şöyle zikretmiş. Ancak çare bulamayan, yol bulamayan erkek kadın ve çocuklardan aciz kılmış olanlar İşte böylerini Allah umulur ki affeder. Allah çok affedicidir, çok bağışlayındır buyurdu Allah Azze ve Celle. Ve burada Nisa suresinin 97-99. ayette Ya ibadiyel lezîne in arzi vasiatun feiyya feabdûn diyor. Ey kullarım! Ey iman eden kullarım. Şüphesez ki arzım geniştir. O halde yalnız bana ibadet edin buyurdu Allah-u Azze Hocam. Ve burada İbn-i Utheymir Rahimullah bu ayetleri şerh ederken diyor ki bu ayeti kerime hicrette gücü olmasına rağmen hicret etmeyen kimselere meleklerin canlarını alınca azarlayacaklarına ve Allah'ın arzı geniş değil miydi diye orada hicret etmiştir. etmediniz, niye hicret etmediniz diyeceklerinin delilidir diyor. Hicret etmeye gücü yetmeyen, mustad'af aciz kalmış kimseleri ise hicrete güç yetirmedikleri için Yüce Allah affetmiştir. Esasen Allah hiçbir kimseye takatından fazlasını yükleyemez. Ve burada قال el-begavi rahimullah Elberawi biliyorsunuz Ehl-i Sünnet alimlerindendir. Diyor ki: "Nezalet هذه الآية في المسلمين الذين بمكة ولم يهاجروا, nadaahemullah bismil iman." Bu sure Mekke'de kalıp hicret etmeyen Müslümanlar hakkındadır diyor. Hiçe olan, Allah onlara iman edenler diye seslenmiştir. Ve burada İbn-i gördüğü kadarıyla müellif Rahimullah bu ifadeleri El-Bagavi'den eğer tefsirinden nakletmiş ise anlamı esas olarak nakletmiştir diyor. Zira Begavi'nin bu ayeti tefsir ederken kullandığı lafızlar aynı lafızlar değildir diyor. Ve derilu alel hicreti minessünne kavlihi teala sallallahu aleyhi Muhammed لَا تَنْقَتُعُ الْهِجْدَةُ حَتَّى تَنْقَتُعُ التَّوْبَ وَلَا تَنْقَتُعُ التَّوْبَةَ حَتَّى تَطْلَوَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرَبِهَا Diyor ki, tevbe kesilinceye kadar hicret de kesilmez. Güneş de batıdan doğmadıkça tevbe kesilmez buyurdu. İbn-i Uthemir Rahimallah burada diyor ki, işte bu vakit salih amelin artık sonunun geleceği bir zamandır diyor. Yüce Allah bu hususta şöyle buyurmaktadır diyor. يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفِعُ نَفْسًا اِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اَمَنَتْ مِنْ قَبْلٍ اَوْ كَسَبَتْ فِي اِيمَانِهَا خَيْرًا Burada sözü edilen ayetlerden biri de kasıt ise güneşin batıdan doğuşudur. Ve burada küfür diyarına yolculuk yapmanın hükmü. Burada müellif rahimullah. Tamamlayıcı gibi olmak üzere küfür diyarına yolculuk yapmanın hükümlerinden söz etmemiz uygundur diyor. Bu küfür ülkesine yolculuk ancak üç şartın bulunması halinde caiz olur diyor. Birinci şart diyor ki insanın kendisiyle şüpheleri def edebileceği bilgiye sahip olması. İki, kişi arzu ve şehvetlerden alıkoyacak dindarlık ve takva bulunması üç böyle bir şey ihtiyaç duymaz. Şayet bu şartlar bir arada bulunmayacak olursa bu husustaki fitneye de fitne korkusu dolayısıyla küfür diyarına yolculuk yapması caiz değildir. Ayrıca böyle bir yolculukta insan çok miktarda mal harcamak zorunda kalır. Şayet tedavi ya da kendi ülkesinde bulunmayan bir bilgiye öğrenmek gibi bir ihtiyaç olur da belirttiğimiz şekilde kişide bilgi ve dindarlık bulunacak olursa bunda bir sakıncası yoktur. Kafirlerin ülkesinde seyahat maksadıyla yolculuk yapmaya gelince böyle bir şey bir ihtiyaç değildir. Kişinin ahalisi İslam'ın kaidelerine bağlı olan İslam ülkelerine gitme imkanı da vardır. Yüce Allah'a hamdolsun ki şu anda seyahat edebilecek yerler arasında bazı İslam ülkeleri de bulunmaktadır. Kişi böyle bir yere gidip tatilini orada geçirebilir. Küfür diyarında ikamet etmeye gelince bunun Müslümanın dini ahlakı yaşayı, yaşayışı ve adabı için büyük bir tehlike oluşturduğunda şüphe yoktur. Bizler Onlara da kaldığı için sapan ve gittikleri de sapan ve gittiklerinde başka türlü geri dönen kimseler çok gördük. Bunlar fasık olarak geri döndüler. Hatta bazı bazıları dinlerinden irtidal etmiş gibi dinleri de diğer dinleri de öyle bir durumda Allah sığınırız. İnkar etmiş mürdettler olarak geri döndüler. Nihayet bunlar mutlaka inkara. Önceki ve sonraki bütün dindarlara ve dinle alaya, alaya kadar işi götürdüler. Böyle bir şeye karşı korunmak ve bu gibi helak edici durumlarda hevaya ve bu gibi yerler bağlayıcı engelleyecek bir takım şartlar koymak gerekir. Hatta böyle bir şeyin yapılması kaçınılmazdır. Bu sebeple küfür diyarında kalabilmek için mutlaka iki temel şartın bulunması gerekiyor. Birinci şart. ortada kalacak olan kimsenin gerekli ilim, iman, dini üzere sebat etme, sapmaktan ve eğri yollara gitmekten çekinme açısından güçlü bir azime sahip olarak dininde emin olması. Ayrıca kalbinde kafirlere düşmanlık ve boğzu saklı tutması, onlara dost felih edinmek ve sevmekten uzak durması da gerekir. Çünkü onları Veli edinmek, onları sevmek imana aykırıdır. İmana aykırıdır. Allah Aziz ve Celle La tecidu kavman yu'minune billahi vel yevmil ahir yu addûne men hâddallâhe ve rasûle ve lov kânu âbâahum ou abnâuhum ou ikhvanuhum ou aşiretuhum diyor. Allah'a ve ahiret gününe iman İnanan hiçbir kavmin Allah vesvesine karşı gelen kimseleri sevgi beslediklerini görmezsin. İsterse bunlar babaları, oğulları, kardeşleri ya da soydaşları olsun, onları veli edinmek caiz değildir Allahu Azze ve Celle. Ve burada Allahu Azze ve Celle ayette şöyle buyurmaktadır. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُنُوبِهِمْ مرض يُسَارِعُونَ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن يُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عنده فَيُصْبِحُوا عَنَا مَا أَسَرُّوا ف۪ي اَنْفُزِهِمْ نَادِم۪ينَ Ey iman edenler! Yahudileri de, Hristiyanları da veli ve yöneticiler edinmeyin. Onlar birbirinin velileridir. İçinizden kim onları veli edinirse muhakkak o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Kalberinde hastalık bulunan kimselerin devrin aleyhimize dönmesinden korkuyoruz diye aralarında korkuttukları görürsün. Onlar ki Allah fetih onlara ol, olur ki o, olur ki Allah fetih nas fetih ne, nasip eder veya kendi katından bir emir verir. Onlar da işlerinde gizlediklerine pişman olurlar buyurdu Allahu Azze ve Celle. Ve sahih hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu sabittir. Enne men ahabbe kavmen fehwe minhum ve ennel mer'u el mer'a mea men ahabbe kim bir kavmi severse o da onlardandır. Kişi sevdiğiyle beraberdir buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın düşmanlarını sevmek ise Müslüman için en büyük tehlikelerindendir. Çünkü Onları sevmek, onlara mükafat etmeyi ve onlara tabi olmayı gerektirir. Ya da en azında onların münkerlerine karşı tepki göstermeyi, göstermemeyi gerektirir. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kavmi seven onlardandır buyurdu. İkinci şart ise engelleyici herhangi bir husus olmaksızın İslam'ın kaidelerini uygulayabilecek şekilde dinini açıkça ortaya koyabilme imkanını bulması. Namaz kılmaktan şayet kendisiyle birlikte cemaatla namaz kılacak ve cumaları da eda edecek kimseler varsa namazları cemaatla ve, cumalar ve cumaları da eda etmekten alıkonulmamalıdır. Zekat vermesi, oruç tutması, hac etmesi ve dinin diğer şer'inin kaidelerini yerine getirmesinden alıkonulmamalıdır. Eğer bunları gerçekleştirme imkanı bulamıyorsa böyle bir durumda hicretin vücubu dolayısıyla orada ikamet etmesi kesinlikle ve kesinlikle caiz değildir. El-Mughni adlı eserde hicret bakımından, insanların kısımlardan söz edilirken şöyle denilmektedir Birincisi hicretin kimlere kimler üzerine vacip olduğu odur diyor. Bunlar da hicret etmeye güç getiren ve dinini açığa vurma imkanı bulamayan kafirlerle birlikte kalması halinde dinin farz hükümlerini uygulamaya imkanı bulamayan kimselerdir diyor. Bu gibilerin hicret etmeleri Yüce Allah'ın buyruğu dolayısıyla vacip farzdır. İnnel lezîne tevffâhu'l melâiketu zalimu enfisuhum kâlu fîmâ kuntum قَالُوا كُنَّ مُسْتَدَعَف۪ينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُ أَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً تُهَاجِرُ فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جِهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا buyurdu Allah Aziz Özel. Demin de önümüze geldi, şimdi de önümüze geldi. Diyor ki Allah Aziz Özel, nefislerine zulmedenler olarak canlarına alacağı kimselere melekler, ne işte idiniz derler. Onlar, biz yüzünde aciz kalan kimseleriz derler. Melekler derler ki Allah'ın arzı geniş değil miydi? Siz de orada hicret edeydiniz. Niçin hicret etmediniz derler. İşte onların durakları cehennemdir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Ve biliyorsunuz burada bir Müslüman fasık olsa, yahkar olsa, Bu nedir? Ebedi bir şekilde cehenneme kalmayacaktır. Ya günahlarını çektikten sonra cennete girecek. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرت من الإيمان Kudsi hadiste Allah Azze ve Celle buyurduğu gibi ökhrucu men kana fi qalbihi mithqal zarratin min al-iman ilk once bazı grupları bazı grupları Allahu azze ve celle cehennemden çıkarmışken çıkarıyorken en son diyor ki ökhrucu men kana fi qalbihi mithqal zarratin min al-iman kalbinde zerre kadar iman bulunan bir kişi cehennemden çıkarın ey meleklerim diyor. Allahu Celle kutsi hadiste. Dolayısıyla burada fasık olan veya günahkar olan bir insan günahını çektikten sonra cennete girecektir. Bu ehli sünnetin ittifak ettikleri görüştür. Ve bu vücuba delalet eden ağır bir tehdittir. Çünkü güç yeteren kimseler için dinin emirlerini yerine getirmek farzdır. Hicret de bu farzın bir zorluluğu ve tamamlayıcı unsurudur. Kendisi olmadan tamam olmayan bir hususta farz demektir. Bu iki şartın eksiksiz olarak bulunmasından sonra küfür diyarında kalmasının kalmanın çeşitli kısımları söz konusudur. Bir, orada İslam'a davette İslam'ı teşvik etmek için kalmak. Bu bir çeşit cihattır. Bu yapabilenler için farz-ı kifayedir. Ancak davetin hakkık etmesi, daveti engelleyecek yahut davetin kabul edebilmesi önleyerek kimselerin bulunması gerekir. Çünkü İslam'a davet etmek dinin gereklerindendir. Resullerin izlediği yol budur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de her zaman ve mekandan kendisinden tebliğ yapılmasını emretmiş ve şöyle buyurdu. Belligu <Sessizlik> anni ve lev Bir ayet dahi olsa benden bir ayet dahi olsa onu ne yapın? Tebliğ elin. İkincisi ise kafirlerin durumlarını incelemek, bozuk akidelerinin batıl ibadetlerini, ahlaki çözül, çözülüşlerini, anarşik arayışlarının öğrenmek maksadıyla ve insanlara onlara ve insanları onlara aldanmaktan sakındırmak, onları beğenenlere de gerçek yüzlerini açıklamak üzere kalmak. Bu maksatlarla kafirler arasında kalmak da aynı şekilde bir çeşit cihattır. Niçin? Çünkü bunun sonucu da küfürden ve kafirlerden sakındırmak ortaya çıkar ki bu İslam'a ve İslam'ın yolunu teşviki de ihtiva eder. Çünkü köfrün bozukluğu İslam'ın uygun ve alışverişli oluşuna denildir. Nitekim Allah Azze ve Celle ayeti önümüze gelecek, eşyaları zatlarıyla bilinler denilmiştir. Fakat bu, işi, bu iş için bir şart vardır. O da nedir? O da kişinin maksadı daha büyük bir kötülüğe meydan vermeyecek şekilde gerçekleştirmektedir. Eğer durumların açıklanıp yayılması ve bu hallerinde sakındırması engelleyecek maksadı gerçekleşmiyorsa o takdirde bu kimsenin orada kalmasında bir fayda yoktur. Eğer onun maksadı mesela yaptıklarına yaptıklarına karşılık İslam'a İslam'ın yüce resulüne Müslümanların önderlerine sövmek gibi bir büyük bu büyük kötülükle beraber gerçekleşebiliyorsa o takdirde bu işler uzak durmak gerekir. Çünkü Allahu Azze ve Celle ayette buyurduğu gibi ونَتَسْبُ الَّذِينَ يَذْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُ اللَّهَ عَذَابًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زِينَةَ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي Bilgisizce söylerler. İşte biz böylece her ümmete yaptıklarını süsledik. Nihayet dönüşleri yalnız Rablerinedir." buyurdu. Ve kendilerine yaptıklarını haber verecektir diye buyurmaktadır. Burada Müslümanlar için casusluk maksadıyla küfür diyarında kalmak da buna bu ne benzemektedir. Çünkü böyle bir kimse onların Müslümanlar için hazırlık hazırlık hazırladıkları tuzakları öğrenir ve Müslümanların onlardan sakınmalarını, tedbir almalarını sağlar. Nitekim sallallahu aleyhi ve sellem hem de gazvesinde müşriklerin halini öğrenmek üzere Hüzeyfe bin El-Yemam'ı müşriklerin yanına ne yapmıştır? Göndermiştir. Ve burada üçüncüsü ise Müslüman devletin ihtiyacı ve kafir bir devletle ilişkilerin düzenlemek için kalmak, elçilik görevleri gibi böyle bir kalışın hükmü maksadına hükmü gibidir. Mesela kültür ateşisi öğrencisinin işlerini görmek, onların İslam dinine ahlak ve adabına bağlı kalmalarını sağlamak, maksadıyla olur. Onun orada kalması sayesinde pek büyük bir maslahat gerçekleştiği gibi. pek büyük, pek büyük, pek e, büyük bir kötülük de bertaraf edilmiş olur. Dördüncüsü ise ticaret ve tedavi gibi mübah olan özel bir ihtiyaç ihtiyacı dolayısıyla orada kalmak. ihtiyacı kadar orada kalması mübah olur. Niçin? Çünkü burada alimler kafirlerin diyarına ticaret maksadıyla girmenin caiz olduğunu açıkça belirttiği gibi bunu kim sahabelerden rivayet olarak nakletmişlerdir. Beşincisi ise öğrenim maksadıyla kalmak. Bu da bir ihtiyaç dola ihtiyaçtan dolayı dolayısıyla kalmak kabilendendir. Dolayısıyla burada ancak ondan daha tehlikeli ve kalmanın din ve ahlakın ahlakını daha çok yaralayıcıdır. Çünkü öğrenci olan mertebe itibarıyla kendisinin aşağı hocalardan daha daha yukarıda olduğunu hisseder. Bunun neticesinde onları tazim eder ve onların görüşlerini düşünce ve yaşayışların doğrusunu doğruluğuna kanaat getirir ve sonunda ve sonunda onları taklitte Taklide kadar gider. Allah'ın الله يحفظه. الله الله يحفظه. الله الله يحفظه. الله الله يحفظه. الله الله يحفظه. الله الله يحفظه. الله الله يحفظه. الله الله يحفظه. ve الله يحفظه. الله الله يحفظه. الله الله يحفظه. الله الله يحفظه. الله Mültebisen aleyye Feadal Ne güzel bir dua Allah'ım bana hakkı hak olarak göster Ve bana ona tabi Olmayı nasip kıl Batılı da batıl olarak göster Ve ondan uzak durmayı Nasip kıl Sen bana hakkı içinden Çıkılmaz aşılmaz Bir hale getirme ya Rabbi Diye dua etmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Üçüncü şart ise diyor ki burada öğrencinin küfre ve fasıklığa karşı kendisini koruyup kendisini koruyup himaye edebilecek bir dindarlığa sahip olması gerekir. Dindarlığı zayıf bir kimse yüce Allah'ın dilemesi müstesna orada kalıcı ve kötülerden kendini koruyamaz. Bunun sebep ise hücumların hücumların kuvvetli direncin zayıflığıdır. orada küfür ve fasıklığın sebebi güçlü ve çok çeşitlidir. Direnci zayıf bir noktaya gelirse etkisini gösterir. Ve burada kendisi sebebiyle orada kalacağı ilme ihtiyaç duyulması şöyle ki onun ilmi öğrenmesi Müslümanlar için bir maslahat olmalı. Ve Müslüman ülkelerdeki okullarda onun benzeri bulunmamalıdır. Şayet Müslümanların maslahatlarına olmayan fuzuli bir bilgiye de İslam diyarındaki okullarda benzeri bulunan bilgi bir bilgi ise böyle bir bilgi için böyle bir bilgi için küfür diyarında kalmak caiz değildir. Niçin? Çünkü bu tür kalkış din ve ahlak için bir tehlikedir. Ve faydasız yere pek çok malın zayi edilmesi söz konusu olur. Altıncısı ise Orada İskal maksadıyla ikamet etmek. Bu ise öncekinden daha tehlikeli ve daha büyük bir iştir. Çünkü bunun doğurduğu kötülükler pek çoktur. Zira kafirlerle tam anlamıyla iç içedir. Vatandaşlığın gereği olan sevgi, onlara karşı sevgi besleme gibi hususlara bağlı bir vatandaş olduğu duygusu kafirlerin sayısını arttırmak kendisinin çılık ve kafirlerle birlikte yetişmesi ve eğitim görmesi gibi, böylelikle onları da kafirlerin ahlak ve geleneklerini alırlar. Hatta akide ve ibadetlerine dahi onları taklit edecek hale gelebilir. Allah muhafaza. Ve burada bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen hadiste şöyle buyurulduğunu kaydedilmektedir. Men câme'al muşriku <Sessizlik> ve sekena ma'ahu fe innehu Kim müşrikle birlikte olur ve onunla beraber kalırsa onun gibidir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis senat itibariyle zayıf olsa bile vakaanın incelemesi açısından izahı mümkündür. Çünkü kafirlerle beraber Yerleşip kalmak şeklen onlar gibi olmayı gerektirir. Kays bin Abi Hazım'dan onun da Cabir İbni Abdullah'tan rivayet edilmiş olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben müşrikler arasında ikamet eden ne kadar Müslüman varsa ondan beriyim buyurmuştur. Ene beriun min men min. yapımu بين المشركين من المسلمين diye Allahu alem hadis bu şekildedir. Ben müşrikler arasında ikamet eden ne kadar müslüman varsa ondan beriyim buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü neden diye sordular. Şöyle buyurdu. Onların ateşleri birbirini görmez diye cevap verdi. Bu hadisi Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmiştir. Ravilerin çoğu onun mursel ona Kays bin Ebi Hazim'den evet, ve abi. o Resulullah sallallahu aleyhi ve Baba, etmişlerdir. Yeşilir. Maşallah. Bismillah. Bak. Güzel kız, Bak. güzel. güzel. Hadi. Tekrar bunu alalım. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi ben müşrikler arasında ikamet eden ne kadar Müslüman varsa ondan beri buyurmuştu. Ey Allah'ın Resulü neden diye sorulunca Şöyle cevap vermiş Onların ateşlerini birbirini görmezler buyurdu Bu hadisi Abu Davud, Tirmizi rivayet etmişlerdir Raviler çoğu onun mürsel olarak Kays bin Ebi Hazım'dan O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Diye rivayet etmişlerdir Tirmizi dedi ki Ben Muhammed'i Bukhari'yi kastediyor Şöyle derken dinledim diyor Sayh olarak Kays'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Diye yaptığı rivayeti Mürsel olduğunu şeklindedir diyor Zaten burada köfrün şairinin idan edildiği hükmünün Allah'tan ve Resul'den başkasının hakkı görüldü. Kafirler diyarında mümin bir kimse gönül hoşluğuyla nasıl kalabilir? Öyle değil mi? Bütün bunları gözleriyle görüp kulaklarıyla işittikten, işittikten sonra böylece bir şeye nasıl razı olabilir? Böyle bir ülkeye nasıl müntesip olabilir. Nasıl olur da çoluk çocuğuyla orada kalkıp Müslüman toprak topraklarındayken huzur içinde yaşadığı gibi huzur duyabilir? Üstelik böyle bir kılışın, kalışın hem onun hem de çoluk çocuğu için din ve ahlakları açısından pek büyük tehlikesi vardır diyor İbn Öteymin Rahimullah. Ve burada kafirlerin ülkelerinde kalmanın hükmüyle ilgili aşabildiğimiz sonuçlar bunlardır. Yüce Allah'tan bunların hakka ve doğruya uygun olmalarını ümit ederiz diyor İbn Üzeymir rahimehullah. Burada duralım. İnşallah diğer bölümü Felem mestakarra fi'l-medineti emra bil-bakiyeti şer'a'l-islam metlüz zekat diye yani sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye yerleştikten sonra zekat oruç, hac, ezan, cihat iyiliği emredip kötülükten sakındırmak ve benzeri İslam'ın diğeri şerif hükümler ile emrolundular. Bunlarla inşallah diğer sohbetimizde işleyeceğiz. Hadevallahu a'lam ve sallallahu ala nebiyyine muhammed ve ala alihi ve ashabihi acmi'in subhanakallahu muh bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estagfiruka ve teubu ileyk ve sallallahu ala nebiyyine muhammed ve ala alihi ve sahbihi أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته